Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi geceler diliyorum. Medine'de 11 yıl sunumlarımızın bugün dördüncüsünü sunacağız inşallah. Bugünkü sunumumuzun alt başlığı İslam ve İslam'ı hakim kılmak. İslam'ı kelime anlamı olarak incelediğimizde lügat anlamı olarak İslam selam fikrinden gelerek selamiyan yani Selamete erdirme, SLM, esenliğe, barışa, huzura çıkma, çıkarma. Böylece selam, seyleme kökünden gelen İslam, barış, huzur, esenlik anlamlarında değerlendirmektedir. Veya barışı, huzuru, esenliği dilemek anlamına gelir. Nitekim Allah'ın selamı üzerinize olsun dediğimizde, Allah'ın selameti, barışı, huzuru, esenliği senin üzerine olsun anlamında kullanmaktayız. Sonuçta İslam, selame kökünden gelen, selam kökünden gelen olarak barışı, huzuru, esenliği dilemede sunulan yolun adı olarak tanımlanmıştır. Nitekim Allah'ın ayetleri incelendiğinde buna benzer anlamlar verildiğini göreceksiniz. Türk Dil Kurumu'nun 1992 yılında Milliyet Kastesi'nin sponsorluğunda basılan Türkçe sözlüğünde İslam kelimesine selam kelimesinin yukarıda söz edilen bütün anlamları verilmiştir. Ancak şu anki Türkçe sözlüğünde ve internet sitesindeki Türkçe sözlüğünde artık geniş açıklamalara yer verilmemiş, İslam bir dinin adı olarak ayrıntıya girmeden verilmiştir. Müslüman, Müslüman, Müselman ifadeleriyle kullandığımız isimlendirme, İslam'a yani barışa, huzura, esenliğe giren, teslim olan, barışı, huzuru, esenliği, inancına, yaşamına alan olarak değerlendirilir. Allah gönderdiği dinin adını İslam koymuştur. Ve Allah katında geçerli din ancak İslam'dır diyerek, Alimran suresi 19. ayetinde belirtmektedir. Allah barışın, huzurun, esenliğin karşılığında savaşı, savaş çıkaranları kınamaktadır. O nedenle Müslümanlar asla savaşı, savaş çıkarmayı kutsamazlar. Eğer Allah'ın ayetlerine dikkat ederlerse. Müslümanların savaşının özünde müdafaayı esas alan öz vardır. Bu öz, Savaşı, savaşanları engellemektir. İslam'ı hakim kılmak düşüncesi, yeryüzünde barışı, huzuru, esenliği hakim kılmaktır. Allah, insanlara İslam'ı göndererek şu daveti yapar. Ey insanlar! Barışa, huzura, esenliğe tabi olun. Yaratılışınızda savaş işgüzüsü olsa da, siz barışı, huzuru, esenliği bilginize Aklınıza, yaşamınıza yerleştirin. Müslüman olun. Yani bilgiyle, bilinçle, inanarak, barışa, huzura, esenliğe tablo olun. Ona göre hayatınızı yaşayın çağrısında bulunmaktadır. Kişinin İslam'ı bireyine, kendi kişiliğine, kimliğine hakim kılmasıyla insan dinginliğe ulaşacaktır. Benliğinde var olan kin, intikam duygularını, barışı, huzuru, esenliği öne çıkararak inançla yok edecektir. Kendi içinde kavgalı olan insan iç yapısında, benliğinde barışı, huzuru, esenliği yaşayamaz. Allah'ın bütün ayetleri insanı barışta, huzurda, esenlikte dengelemek üzerine indirilmiştir. Mesela, hidayet Allah'ın elindedir. Bu Allah'ın ayetleriyle emrettiği, belirttiği temel bir özdür Hidayet Allah'ın elindedir. Bu nedenle Ey insan, sakın! Allah'ın dinini tebliğ ettiğinde, karşı çıkanlar, inkar edenler, hatta küfür ederek hakaret edenler olursa, telaşlanma. Sakinliğini, dinginliğini bozma. Onları Rabbine havale et. Sen tebliğini yaparak görevini tamamladın. Hidayet senin elinde değil. Hidayet Rabbinin elindedir. Hidayet, Rabbin ile tebliğ ettiğin insan arasında bir ilişkidir. Oraya girme, hidayete karışma. Eğer hidayete karışırsan, tebliğin sonucunda inanmayan kişilere karşı hınç besler, dengeni bozarsın. İç barışın, huzurun, esenliğin kaybolur. Şimdi düşünün, bu özü kabul eden birinin artık kendi içinde savaşı olabilecek midir? Çünkü tebliğ ettiği dinin sahibi Allah, sen görevini yap, gerisine karışma demiştir. O zaman tebliğ edenle tebliğ ettiği kişinin arasında herhangi bir sorun kalmamıştır. Tebliğ eden görevini yapmış, işini bitirmiştir. Tabi görevini usvetül hasene, yani en güzel uslupla, bilgiyle yapmasıyla görevini gereği gibi yerine getirmiş olacaktır. Dandun mantığıyla yapılan tebliğin hiçbir anlamı yoktur. Hani öyle deriz biz, dandun, ben söyledim oldu bitti. Yani ben anlattım ya, ben söyledim ya, fark etmez. Yani kişinin anlayacağı şekilde mi söyledi, başka türlü mü söyledi, laf olsun diye mi söyledi, hiç önemli değildir. Ayrıca tebliğ eden kişinin inancı, söyledikleri hayatında yoksa hiçbir anlamı yoktur. Genelde günümüzde olduğu gibi, insanlar bir şeyleri anlatır, söyler fakat hayatlarında yoktur. Dolayısıyla söyledikleriyle hayatları çelişmektedir. Çünkü tebliğ sadece sözle Allah'ın dinini insanlara açıklamak değil, aynı zamanda bizzat Müslüman'ın hayatında yaşayarak göstermesidir. Yani tebliğ eden kişinin düşüncesi, sözü, eylemi bir olduğunda, çelişki olmadığında, yani düşüncesiyle, sözleriyle, hayatıyla çelişkileri olmadığında o zaman Tebliğ, Usvetül Hasene. Yani en güzel bir uslupla karşı tarafa aktarılmış olur. Karşıdaki kişinin, tebliğ edilen kişinin, tebliğ eden kişiye, sen böyle söylüyorsun ama şöyle yapıyorsun deme hakkı, sen şöyle düşünüyorsun ama böyle yapıyorsun deme hakkı, veya böyle söylüyorsun deme hakkı, ortadan kaldırılmıştır. Tabi Usvetül Hasene deyince, sadece, Kullanılan dilin, seçilen kelimelerin anlaşıldığını da öne çıkarabiliriz. Deriz ki insanlar husvetül hasene deyince sadece çok güzel yumuşak bir dil kullanmayı, kelimeleri çok güzel seçmeyi, karşı tarafa aktarırken onun anlayacağı şekilde aktarmayı sadece o konuda ele alabilir. Ama husvetül hasene konusunda, Kur'an'da Allah Resulü'nün davranışlarıyla ilgili Allah birçok ayetinde bize örnekler verirken ne diyor? Andolsun ki onlara yumuşak davrandır, onlara güzel bir örnek oldur, onlara çok güzel açıkladır. Manalarında Allah bize ayetlerinde işaretler vermektedir. Yani Allah Resulü'nün yumuşak davranması, onlara zaman tanıması, onları baskı altına almaması, onlara güzel bir örnek olması, düşünceleriyle, inançlarıyla, sözleriyle hayatının çelişmemesi, eylemlerinin çelişmemesi karşı tarafa, İslam'ı doğru götürmesi, yani usvetül hasen olarak anlatılmıştır. Mesela, zafer, fetih, başarı gibi olgular Allah'ın elindedir. Allah bütün bunları, kendisinin insanlara bir nimet olarak verdiğini beyan eder. Zafer, fetih, başarı gibi olgular insanın elinde değildir. Bir Müslüman ne kadar kendisini zafere, fette, başarıya odaklasa da, Allah Nimet olarak sunmadıktan sonra gerçekleşmez. Tabi bir Müslüman görevlerini yerine getirecektir. Ancak görevlerini yerine getirirken başarmak, zafere ulaşmak, fetihlerde bulunmak gibi niyetleri bunların gerçekleşmesini yaramayacaktır. Bir insan elbette başarmak isteyebilir, elbette zafere ulaşmak isteyebilir, elbette fetihlerde bulunmak isteyebilir, elbette söylediklerinin, anlattıklarının karşı tarafa geçirimini sağlamak, karşı tarafta cevabını bulmak ve karşı taraftaki insanın söylediklerini kabul etmesini ve onlara inanmasını bekleyebilir. Ama bütün bunlar, bu istekler yaptığı şeyin sonuca ulaşmasının içine yaramayacaktır. Çünkü yaptığı şeyin sonuca ulaşması sadece Allah'ın elindedir. Allah dilerse sonuçlara ulaştıracaktır. Dilemezse ulaştırmayacaktır. Fakat yapan kişi gereği gibi üzerine düşüne yapmış olacak. Bunun karşılığında da Allah katındaki değerini almış olacaktır. Müslüman bu bilgi, bu bilinçte olmalıdır. Müslüman olarak bunlar için çalışacak ama bunların kendi elinde olmadığını bilecek. Bütün sonuçları Allah'a bırakacaktır. Eğer Müslüman bu olguları Allah'a bırakmaz ise Kendisini barışa, zafere, fete şartlayacak neticeye ulaşamadıkça da aklında, beyninde, kalbinde, benliğinde savaş vermeye başlayacaktır. Çünkü hırsı, azmi, gayesi yaptığı şeylerin sonuca ulaşması için çaba sarf etmek ve bu çabayı sarf ederken de her türlü başarısızlığa karşılık mücadeleyi savaşı öne çıkarmak olacaktır. Halbuki Müslüman, barışa, huzura, esenliğe ulaşandır. Onun için Allah, insanın elinden zaferi, fethi, başarıyı almıştır. Böylece insan, bunlar için aklını, hırsını, azmini öne çıkararak, barışını, huzurunu, esenliğini bozmayacaktır. Müslümana düşen görev, bütün dikkatiyle Allah'ın gönderdiği emirleri yerine getirmek olacaktır. Bu dikkati, bu özeni gösteren Müslüman artık işi Allah'a havale edecek. Adeta hani o Hazreti Nuh'un yalvardığı şekliyle yarattı ben elimden geleni yaptım, artık sana kaldı. Ben söyleyeceğimi söyledim, anlatacağımı anlattım, göstereceğimi gösterdim. Bu kadar. Gerisi sana kaldı. Nuzul sırasına göre 110. sırada geldiği rivayet edilen Nas suresi, rivayetlere göre Mekke'nin fethi sırasında gelmiştir. Bazı rivayetler Mekke feth olurken Nas suresinin geldiğinden söz ederler. Nas suresini ele aldığımızda şunu görüyoruz. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihde bulun ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Bu ayetlerin Mekke'nin fethi sırasında geldiğini düşündüğümüzde Müslümanlar Mekke'nin fethi sırasındaki olayları tarih rivayetlerden hatırlarsa şöyle bir tablo çıkacak karşımıza. Müslümanlar o güne kadar topladığından daha çok büyük bir orduyla Mekke'ye doğru yürümüştür. Öyle ki Mekke'nin kuzeyinden, güneyinden, doğusundan, batısından gelen Müslümanlar Bölük bölük Mekke'ye doğru yaklaşmaktadırlar. Resulün çağrısı, bütün Arabistan'ı harekete geçirmiştir. Mekke'de bulunan Kabe, Allah izin verirse, artık putlardan temizlenecektir. Müslümanlar, kararlı bir şekilde Mekke'ye doğru yürüyorlar. Bu yürüyüşün özü, Arabistan'ın kalbi Mekke, Mekke'nin kalbi Kabe'nin özgürlüğe ulaştırılması, şirkten kurtarılmasıdır. Böylece, Peygamberin Mekke'de başlayan tebliği, sürgünü, devlet kuruşu Mekke'nin fethiyle anlam kazanacaktır. Bu niyetlerle, bu azimle bütün Müslümanlar hareket halindedirler. Mekke'nin o dönemdeki reisi Ebu Sufyan, Müslümanların Mekke'ye doğru hareket ettiklerini öğrenince, Müslümanların ordusunu izlemeye çıkmıştır. Gördüğü manzara dehşet vericidir. Müslümanlar Mekke'yi çember için almışlardır. Artık Mekkelilerin kaçacakları bir yeri yoktur. Mekke'yi kuşatan ordunun sayısını bilen yok. Ben çok ciddi bir şekilde bu konuda bir bilgi var mı diye araştırmalar yaptım. Gerçekten de Mekke'yi kuşatan insanların toplam sayısı hakkında ciddi bir rakam veren yok. Müslüman ordusu yoldayken henüz Müslüman olmayan bazı Arap toplulukları da İslam'a girerek orduya katılıyorlar. Devamlı. Onun için sürekli artıyor, ne kadar çıktılar yola, kimler ne kadar geldi, sadece Medine'den çıkmadılar. Bütün Arabistan kentlerinden, şehirlerinden Mekke'ye doğru yürüyorlar. Herkes, haberi alan yürüyor. Rivayetlere göre Mekke'nin etrafını çeviren Müslüman ordusu dört kısma ayrılmış. Mekke'yi her yönden muhasıraya almışlar. Bir gece, bir anda on bin ateş yakıyorlar. Rivayetlere göre. Ortalık sanki gündüz gibi. Mekke aydınlanmış, insanlar şaşkınlıkla etrafını saran Müslüman ordusunu Mekke'nin yüksek evlerinden seyrediyorlardı. Zaten Mekke'nin nüfusu neydi ki? Medine 10.000 kişi civarında, Mekke tebliğin başladığı yıllarda 10.000 kişi civarındaydı. Yaklaşık 10.000 civarında olan Mekke nüfusu, Müslümanlara açtığı savaşlar sonucunda bir hayli azalmıştı. Bedir, Uhud, Hendek savaşları Mekke'leri hüsrana uğratmış, Müslümanlar gittikçe çoğalırken... Putperest Araplar gittikçe azalmışlardı. Bir taraftan savaşlarda ölüyorlar, bir taraftan da aralarından Müslüman olanlar onlardan ayrılıp Müslümanlara katılıyordu. Mekke'nin etrafında 10.000 bin ateş yakan Müslümanlar, Mekke'de yaşayan insanlardan çok fazla. Kaldı ki Mekke'nin nüfusunun içinde kadınlar, yaşlılar, çocuklar vardı. Savaş için asker çıkarmaya çalışsalar belki iki bin kişi ancak bulabilirlerdi. Ama etraflarını saran Müslümanlar 10 bin lira aşmıştı. İşlerinde kadınlar, çocuklar da yaşlılar da yoktu. Müslüman ordu Mekke'ye hareket ederken Allah'ın Resulü kadınlara, çocuklara, yaşlara dokunulmayacak. Savaşmayanlara dokunulmayacak. Önceden biriken kinler, nefretler, intikamlar yok sayılacak diyor. Birkaç ufak çalışmanın dışında Mekke sessiz sedasız teslim olmuştu. Aynı Nas suresindeki ifadeler gerçekleşmişti. Allah'ın yardımı, fethi geldiğinde, insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, evet, insanlar Allah'ın dinine bölük bölük girmişlerdi. Allah'ın yardımı gelmişti. feti gerçekleşmişti. Müslümanlar Arabistan'da kesin bir zafere ulaşmışlardı. Peki, ayetlerin devamı neydi? Ne diyor? Bütün bunlar gerçekleştiğinde, Rabbina ham ederek tesbihde bulun, Rabbinden bağışlanma dile. Çünkü o, tövbeleri çok kabul edendir. Şimdi, sormak lazım. Ne yani? Resul bölük bölük insanların geldiğini görmekle suç mu işledi? Mekke'yi fethedip, zafere ulaşarak suç mu işledi? Bunun için mi Allah'a hamd edecek, Rabbine tövbe edecek, yani özür dileyecekti? Tesir okumalarında, Allah ondan binlerce kere razı olsun, değerli bir ilim adamımız. Ayetlerdeki inceliğe dikkat çekiyordu. Allah Resulüne hitap ederek, bütün Müslümanlara işin özünü hatırlatıyordu. Allah'ın yardımına masar olduğumuzda, eğer aklınıza çalıştım, çabaladım, onun için Allah bana yardım etti diye bir düşünce içinizden geçerse, Allah'ın zaferi, fethi geldiği zaman, biz yaptık, biz çabaladık, onun için zaferi fethi hak ettik gibi bir düşünce içinizden geçerse, insanların tebliğlerinin neticesinde, kalabalıklar halinde, İslam'a girerek hidayet ettiklerini gördüğünüzde, bizim tebliğlerimiz sayesinde hidayet ettiler gibi bir düşünce içinizden geçerse, gönül Rabbinize, önce bütün bunları size bahşettiği için Rabbinize şükredin, sonra güzelce de tövbe edin. Çünkü bunların hiçbiri sizin eylemleriniz karşılığında değil, size Allah'ın nimeti olarak verilmiştir. Bakın rasullerin hayatına. Sizden daha güzel tebliğ eden, sizden daha güzel Allah yolunda mücadele eden rasuller var. Allah onlara zaferini, fetihini nasip etmedi. Onların tebliğleri karşısında insanlar kalabalıklar halinde hidayet etmediler. İşte Lut, işte Nu, işte Salih, işte Hud. Hiç kimse Hiçbir Müslüman onlardan daha güzel tebliğ ettiğini, daha güzel çalıştığını iddia edemez. Onun için bütün bu Allah'ın nimetlerinin, nedenlerinin sizinle hiçbir ilgisi yok. Bütün bunların nedeni Allah'ın bilgisi dahilinde, bütün bunlar Allah'ın elinde ister verir ister vermez. Kimse bu işe karışamaz. Ben bütün gayreti gösterdim ama hiçbir netice alamadım. Ben bütün çabamı gösterdim, hayatımı vakfettim, bu konuda bütün varımı yoğumu harcadım, alma karşılığını alamadım. Diyemez. Böyle bir hakkı yok. Allah dilerse sizi başarıya ulaştırarak imtihan eder, dilerse sizi başarısız kılarak imtihan eder. Allah'ın imtihanlarının rengi hiçbir zaman belli değildir. Şimdi zaman bütün çalışmalarınıza karşılık, bütün emeklerinize karşılık, Başarısız kılar, sabrınızı ölçer, inancınızı ölçer, hidayetinde, fethinde, zaferinde, kendi elinde olduğunu hatırlatmak ister. Bütün çabaya rağmen. Der ki, ey kulum sen istediğin kadar çalış, bunlar benim elimde, ben ister veririm ister vermem. Sen bu işe duygusal planda, pratik planla karışırsan, işte o bütün çaban boşa gitmiştir. Önemli olan, sizin Allah'ın yolunda azimle, sabırla yürümenizdir. Yaşamınızı Allah'ın yoluna göre kurmanızdır. Ortalama 60-70 yıllık ömürde, üzerinize düşen görevi yapmanızdır. Bütün bu özler, insanı kendine döndürüyor. İslam olmayı, yani barışta, huzurda, esenlikte olmayı, başarısızlıklarda, tebliğlerinde cevap bulmamada, tepkilerle karşılaşmalarında, insan kendini yiyip bitirerek bir huzursuzluğa, bir içindeki barışın bitmesine, içinde bir savaşın başlamasına bu inanç, bu ifadeler bu emirler, bu ayetler engel oluyor. İşte İslam olmak, insanın kendi kimliğinde, kendi kişiliğinde kendi benliğinde barışı ve huzuru ve esenliği bir bütünüyle yaşamak demektir. Bütün neticeleri Allah'a bırakarak kendi görevini yapma bilincinin, bilgisinin erdemi içerisinde hayatını Allah'a vakfederek yaşamış olması, onun görevlerini yerine getirmiş olması onun için yeterli olmalıdır. Ve bütün buna rağmen de o yaptığı hizmetlerin, o yaptığı çalışmaların Allah tarafından kabulünü bekleyerek, ona adayarak hayatını sürdürmesi yeterli olmalıdır. İşte bu bir barıştır, bu bir huzurdur, kendi içindeki bir dinginliktir, kendi kimliğinde bir bütünlüktür. Allah'ın ayetlerinin özünü kavrayan Müslüman, başarsa da başarmasa da, tebliğlerine cevap bulsa da bulmasa da, görevini yapmanın bilgisi birinci, dinginliğiyle barışı, esenliği, huzuru yaşar. Aksi olsaydı, hidayet, zafer, yardım, fetih elinde olsaydı, o zaman başarısızlıklarının karşılığında üzülecek, iç yapısında kavgalar verecek, ahlarını, vahlarını yükseltecek, zideye, zafere, fete ulaştığında, tebliğlerinde cevaplar bulduğunda övünecek, kibirlenecek yoldan çıkacaktı. Nitekim tarihimiz bu tür örneklerle dolu. Günümüz de bu tür örneklerle dolu. Bir şeyleri başaranların, kibirleri övünmelerinin karşılığında onların tutum ve davranışları, başarıya kendini odaklayanların, her türlü başarısızlıkla Kendilerine dönüp de savaşmaları, inançlarını tartışmaları, yaptıklarını tartışmaları ve böylece bir içinde, kendi işlerinde savaşı yaşamaları örnekleriyle olur. Bize vasat insan, vasat ümmet olmayı öğreten Allah. Yani ortalama, vasat biliyorsunuz orta demek. Aşırısı yok, eksi ve artı da. Ne olumsuzlukta ne olumlulukta. Artı ve eksikleri yok. Vasat, ortalama bir insan, ortalama ümmet olmayı Öğreten Allah, bizi verdiği görevlerle sınırlandırın. Ey kulların, görevinizi yapın, gerisine karışmayın. Esprisiyle sınırlandırın. Biz görevlerimizi gücümüzün yettiğince yapmakla mükellefiz. Gücümüzü aşan hiçbir şeyden sorumlu değiliz. Fetih gücümüzü aşabilir, zafer gücümüzü aşabilir, hidayet gücümüzü aşabilir ki aşıyor onlar Allah'ın. İnsanların bölük bölük İslam'a katılması bizim gücümüzü aşıyor. Çünkü onlar hidayet edecek topluluklar halinde. O bizim gücümüzün üstünde. Çünkü o Allah'ın elinde. Nitekim Allah Bakara Suresi'nin 233. ayetinde hiçbir kimseye gücünün üstünde bir yük ve sorumluluk teklif edilmez diyerek bize gücümüz üzerinde görevler vererek hiçbir şekilde bizi Zorlamayacağını Allah ifade ediyor. İnsanın kendisini zorlaması, zorlayarak sıkıntıya düşmesi, böylece aklıyla, beyniyle, kalbiyle, benliğiyle savaşa girmesi, genelde gücünün üstünde sorumluluklar yüklendiği içindir. Allah, barışa, huzura, esenliğe götürmek istediği insana, kendini çok zorlama diyor. Aklını, duygularını, benliğini ayetlerin özüne göre hareket ettir. O zaman sorumluluklarını anlayacaksın. Değilse bilgisiz, bilinçsiz sorumluluklar üstleneceksin. Kendini zorlayacaksın. Kendiniz başarıya odaklayacaksın. Başaramadıkça kişiliğinde savaş vereceksin. Savaşı, savaşını dindir. Rabbine uy Allah. İslam ol derken. Yani barışa, huzura, esenliğe teslim ol derken. Günümüzde Müslümanların en büyük handikaplarından birisi budur. İşte içinde bulunduğumuz hal. Müslümanlar kendilerine afaki hedefler konuyorlar. Kendilerini gerekmeyen sorumlulukların içine sokuyorlar. Kimi henüz Müslüman kimliğini tamamlamadan İslam'ın bütün yükünü sırtlanmayı hedefliyor. Kimi tek kişi veya üç beş kişiyle içinde yaşadıkları düzenle savaş planları yapıyor. Kimi İslam dinine ait çalışmalar altında bir sürü organizasyonlarla uğraşıyor. Kimi tebliğlerinin arkasından hemen insanların cevap vermesini bekliyor. Kimi Allah yasakladığı halde gaybın anahtarlarıyla uğraşıyor. Bilgisi Allah'ın elinde olan konularda aklını, fikrini yoruyor, zamanını öldürüyor, Müslüman kardeşleriyle söz dualosuna giriyor. Velasılık örnekler çoğaltılabilir. Bütün bunların kaosunu yaşayan Müslümanlar neticeye ulaşamadıklarını görünce ne yapmalıyız sorusunu gündeme getiriyor. Düzenin yazboz tahtası yasaları gibi her başarısızlıkta 3-5 kişi veya daha büyük topluluklarla Müslümanlar bir araya gelerek ne yapacağız konusunu tartışıyor. Yeniden İslam'ı mücadelenin kurallarını belirliyor. Neden? Nedeni basit. Allah'ın yalın, basit, açık, net emrettiği kuralları uygulama yerine hayalindeki hedefe doğru kendi ürettiği kuralları uygulamaya çalışıyorlar. Neticesini bekliyorlar, netice olmayınca sıkıntıya düşüyorlar, içinde savaş vermeye başlıyorlar. Halbuki bir bilse, hedeflediği her şey Allah'ın elinde. Allah nasip etmediği müddetçe hiçbir şey gerçekleşmeyecek. Görmüyorlar mı ki bir Resul ömrü boyunca Risalet görevini yapıyor ama sonuç yok. Veya işte benim okumalarımda en üzüldüğüm hikayelerden bir tanesi, Hz. Süleyman'ın hikayesidir. Anlatımın başında her şeye hakim olan neredeyse kuşlara, topraklara, rüzgarlara hakim olan bir Süleyman'ın imparatorluğundan, krallığından söz ediliyor. Suriye'nin sonuna doğru geliyoruz. O tahtı, o krallığı bir kurt ufacık bir kurt yemiş şürütmüş ve yıkılmış. Elinden gitmiş. Krallık bitmiş. Saltanat gitmiş, taht gitmiş. Bunun yanında başka hikayeler var. Yusuf gibi, Musa gibi. Bir şey yokken onlar büyük neticelere ulaşmışlar. Peygamberimiz var. Ona baktığımızda o da öyle. Tebliğe başlıyor. Mücadele, mücadele, mücadele. Sonuçta sürgün, kaçış ve Medine'de devlet kuruş ve arkasından Mekke'nin fethi. Ve Nas suresiyle anlatılan bir tetih, bir başarı öyküsü. Müslümanların yaşadığı bu sedron, iç barışlarını, esenliğini, huzurunu sağlamıyor. Nedeni, İslam'ın ilkelerinden, kurallarından uzaklaşmalarıdır. Halbuki Müslümanlar Allah'tan gelen ayetleri işitip itaat etseler, Kendilerinin yetkisi olmayan şeylere karışmasalar, her şey düzelecek. İnsanlar kendi koydukları kuralları yapma yerine, Allah'ın kurallarını hayatlarına geçirseler, akıllarına, kalplerine, fikirlerine, yaşamlarına barışı, huzuru, esenliği getirseler, o zaman kimliklerinde, benliklerinde bir dinginlik olacak, bir denge olacak. Zira Allah'ın vaadi hak. Allah bu hakların gaspını asla yapmıyor. Yani inandığınız zaman Allah'a teslim olduğunuz zaman, O'nun kurallarına teslim olduğunuz zaman, O sizi barışa, huzura, esenliğe davet ediyor. O barışa, o huzura, o esenliğe tabi olduğunuz zaman ve Allah'ın yetkilerini Allah'a verdiğiniz zaman, o yetkilere karışmadığınız zaman, o dinginlik, o barış, o huzur gelecek. Allah'ın vaadi olarak gelecek. Ve Allah bu vaadinden asla dönmüyor. Bu vade asla yer alıp gasp etmiyor insandan. Hak yemiyor. Allah Resulü'nden gelen bir rivayette en büyük cihadın yani mücadelenin, nefsin yani benliğin terbiyesi sözünün anlamı herhalde bu olsa gerek. Bu ayetler özü olsa gerek. İnsanın Allah'tan gelen görevleri hiçbir şekilde kendi hayalleriyle, arzularıyla, hevesleriyle süslemeden ihlasla yani büyük bir samimiyetle yerine getirmesi en büyük cihad olsa gerek. Çünkü ancak o zaman İnsanın nefsi, yani benliği barışı, huzuru, esenliği yaşayacak. İnsana denge gelecek. İnsan, doğa ilişkilerinde adil olması gerçekleşecek. Değilse, aklını, duygularını, düşüncelerini, eylemlerini, nefsindeki kine, intikama, hırsa, hayallere teslim etmiş olacak. Din, Türk Dil Kurumu'nun sözlük anlamında doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara, Tanrı'ya inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum. Bu nitelikteki inançları, kuralları, kurallar, kurumlar, töreler ve semboller biçiminde toplayan, sağlayan düzen, inanılıp çok bağlanılan düşünce ve inanç veya ülkü anlamlarında açıklamakta. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğü. Lügat anlamlarında ise yasa, örf, bireysel, toplumsal yaşama düzeni olarak aktarılmakta. Arapça anlamıyla ayetlerde geçen din kelimesi bu anlamlarıyla Türk kurumunda da inanılıp çok bağlanılan düşünce, inanç ülke olarak dile getiriliyor. Düşünce bireysel, toplumsal olabilir. Bir felsefi, kişisel yaşama düzeni olabilir. Allah'ın ayetlerinde Din kelimesinin genelde yaşama düzeni olarak kullanıldığını görüyoruz. Allah ayetlerinde, Onlar atalar dinine uyarlar derken, putperestlerin uydukları şey, atalar dininden gelen örflere, kurallara göre oluşan yaşama düzenidir. Müslümanlara, size din gönderdik derken, atalar dinini terk ederek, yeni bir düşünce, yaşama düzenine geçiş ele alınmaktadır ayetlerde. Şeriat, yani yol belirlemek, dinin temelidir. Belirlenen yoldaki ilkeler, kurallar, metot, hedef, Allah'ın ayetlerinin ele aldığı konulardır. Aslında şeriat dendiği zaman nedense milletin kafasında, toplumların kafasında, insanların kafasında sadece uygulanan yasalar, yani pratikte uygulanan yasalar, ameli yasalar, davranışsal yasalar akla geliyor. Halbuki Kur'an'ın Arapça metnine şöyle bakıldığı zaman Allah şeriat ifadesine geniş bir şeyi ifade ediyor bir dinin kurallarını ifade. Bu inanca ait kurallar, metoda ait kurallar, ilkelere ait kurallar, pratiğe ait kurallar, yaşama düzeni olarak elanılacak kuralların hepsi bir bütünlüğü içerisinde, bir yolun kavramı içerisinde anlatılıyor. O yolda inanmak var, ilkeler var, kurallar var, metot var ve hedef var. İslam dini dediğimizde İslam'ın içeriğinde olan manaların dinle birleşmesidir. Yani, İslam kelimesinin içinde var olan bütün manalar, dinle birleştirilir. Bu bütün anlamları, din kelimesiyle birlikte düşünürsek, İslam dini, barışın, huzurun, esenliğin, esas alındığı yaşama düzenine ilişkin, ilkeleri, yasaları, metodu, hedefi belirleyen kuralların tamamıdır. Yani, nedir İslam dini diye, Özetlediğimiz zaman, İslam'ın kelime anlamları budur, bunlardır. Dinin kelime anlamı budur. Nedir? Birleştirelim. İslam dini, Allah'ın insanlara önerdiği, barışın, huzurun, esenliğin esas alındığı ve böylece bu esenliği, bu barışı, bu huzuru gerçekleştirecek olan bilginin, bilgilerin, inancın, ilkelerin, yasaları metodu ve hedefidir. Allah insanlara kendi katında barış, huzur, esenlik esas alan yani barışı, huzuru, esenliği esas alan inancın, düşüncenin, yaşama düzeninin ilkesini, yasalarını, metodunu, hedefini ayetlerle insanlara gönderir ve bu Allah'ın dinidir. İslam dinidir. Böylece Allah'ın gönderdiği dine inanan, yaşayan insanlar Çenlerinden bir şey katmadan, Allah'ın ilkesine, yasalarına, metoduna, hedefine uygun düşünürler, yaşarlar. Böyle yaparak esenliğe, barışa, huzura kavuşurlar. Aksi halde akıllarından ürettikleri düşünce, yaşam biçimleriyle sürekli savaş içinde bulunurlar. Nitekim bugün insanlığın içine düştüğü kaos budur. Sürekli değişen ilkeler, Yasalar, metotlar ve hedefler nedeniyle insanlarda barış, huzur, esenlik kalmaz. Çıkar çevreleri bu durumdan yararlanırlar. İnsanları oyalamak için palyatif meşgaleler bulurlar. Sınırsız eğlence, kumar, yarışmalar düzenleyerek insanları oyalamayı seçerler. Çünkü insanları oyalamazlarsa insanların içindeki huzursuzluk savaşı ortaya çıkarır. Barışı bozar, esenliği kaybettirir halbuki onlar insanların savaşmasını istemiyor. Allah da istemiyor. çıkar çevreleri de istemiyor. huzursuzluklarından, insanların huzursuzluklarından çıkar sağlamak diyor. Bu çıkarları da değişik palyatif tedbirlerle sağlıyorlar. Her ne kadar günümüzde bazı silah tüccarları çıkarcılar insanları savaşa savaşa götürmek ve silah satarak para kazanmak için bazı çareler arıyorsa da genel tutum çıkar çevrelerinin insanların bu barış içinde yaşayarak çok iyi bir tüketici sınıf haline gelmeleri olarak ortaya çıkıyor. İşte eğlence sektörünün tüketici sınıfı, kumar sektörünün tüketici sınıfı, uyuşturucu sektörünün tüketici sınıfı, politika sektörünün tüketici sınıfı sayabiliriz. Çok medyanın, yalancı basının, medyanın tüketici sınıfı, yalancı eğitimin tüketici sınıfı, bunlara çoğaltılabilir, örnekleri artırılabilir. Toplumda İslam dinini hakim kılmak, Allah'ın insanlara gönderdiği barışı, huzuru, esenliği hakim kılmaktır. Kelime anlamlarını birleştirdiğimizde. Allah'ın ayetlerinden anlaşılan insanla Allah arasında iki türlü akit var. Birincisi, insanın Allah'a inanıp gönderdiği barış, huzur, esenlik yolunda yürümesi. İkincisi ise, Allah'a isyan ederek kendisinin ürettiği, barış, huzur, esenlik yolunda yürümesidir. Yani hem inanan insanın, hem inanmayan insanların, yani hem Allah'a inanan ve yolunda yürüyen insanların, hem de Allah'a inanmayan, yolunda yürümeyen insanların, önünde barış, huzur, esenlik gibi kavramlar olabilir, düşünceler olabilir. Yani illaki Müslümanlar barışı, huzuru, esenliği dile getirecek değillerdir. İnanmayan insanlar da barışı, huzuru, esenliği dile getirebilir. Onlar da barıştan, huzurdan, esenlikten yana olabilir. Kendi kavramlarındaki barışı, huzuru, esenliği dile getirebilir. Her iki akitte de insanlar Allah'a karşı sorumluluklarını yürütürler. Kimi inanarak yürütür, kimi inanmayarak yürütür. ayetteki hesapta her insan yaptığı akdin karşılığını bulur. İnanan, inancıyla yaptığı akdin karşılığını inkar eden, İnkarının karşılığını bulur. Allah'a isyan eden insanlar kendi düşüncelerine göre yaşama düzeni oluşturmaya çalışırlar. Allah bu konuda hiçbir insanın kendisi gibi insanların lehine olacak, insanlar arasında barışı, huzuru, esenliği sağlayacak bir düzen oluşturamayacaklarını belirten ayetler göndermiştir. Ayetlerin özüne baktığımızda ne diyor Allah? kendisinin gönderdiği barış ve huzur ve güven yolunu insanlar üretemez. Allah'ın gönderdiği gibi üretemez. Hırslı, bencil, kibirli, güçlü olanlar, diğer insanları kendilerine köle kılmayı amaçlarlar. Sürekli toplumda böyle bir kavga başlar. Yarattıkları köle düzeniyle kulları kullara kul yaparlar. Yani insanları insanlara taptırırlar. Böylece insan benliğine saldırı insan tarafından yapılmış olur. İnsan aklı, mantığı, iradesi, fikri ve yaşamı üzerinde insanlar tarafından kurulan hakimiyetin özü insanın insanları körleştirmesidir. Onun için Allah'ın Müslümanlara verdiği görev, İslam dinini bütün dünyaya hakim kılmaktır. Allah Bakara Suresinin 193. ayetinde hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Onlar savaşmaya son verecek olurlarsa artık düşmanlık yalnız zalimlere karşı demektedir. Ayetin anlamına dikkat ederseniz bazı esaslar ortaya çıkıyor. Birincisi hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya kadar ikincisi din yalnız Allah'ın oluncaya kadar Üçüncüsü, savaştıklarınız savaşa son verirse, siz de son verin, uzatmayın. Dördüncüsü, Müslümanların düşmanlığı sadece zalimlere karşıdır. Şimdi bu ana, dört grupta topladığımız ayetimizdeki ana düşünceleri, ifadeleri şöyle bir elden geçirelim. Yeryüzünde hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya kadar mücadeleyi, veya savaşı sürdürmekle görevliyiz Müslüman olarak. Önce bu görevin ne demek olduğu üzerindedir Birinci anlamında zulüm, insan aklı, mantığı, iradesi, düşüncesi, yaşama üzerine bir başka insanın egemenlik kurmasıdır. İkinci anlamında ise insanın bir başkasının haklarına saldırmasıdır. Barışı, huzuru, esenliği esas alan Allah, yarattığı insanların köleleştirilmesine haklarının gasp edilmesine razı değildir. Onun için Müslümanlara bu işe son vermeleri görevini verir. Tabi Müslümanlar bu görevi yerine getirirken güçleri orantısında sorumlu olacaklardır. Gücü olmayan bir Müslümanlar topluluğunun böyle bir görevi yerine getirmesi mümkün değildir. Diğer toplumları zulümden, baskıdan kurtarması da güçlü olmayan insanların görevi olmaması gerekir. Çünkü gücü olmayan toplumlar gidip bir başka Zulüm altındaki toplumları kurtarma işlemini gerçekleştiremez. Zulüm, Müslümanlar devlet olduğunda Allah'ın yasalarını uyguladığında ilk bakışta şu anlama gelir. Müslümanların hakim olduğu yerde, Müslümanların otorite olduğu yerde, Müslümanların devlet olduğu yerde ve Müslümanların oluşturacağı toplumda Allah'ın yasalarının uygulanmasıyla zaten zulüm kaldırılmıştır. Burada söz konusu edilen zulüm ve baskı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 Zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz diyor. Ayette görüldüğü gibi Müslümanlar devlet olduklarında dünyada barışı, huzuru, esenliği sağlamak için, zulümden, baskıdan kurtulmak için yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar, çocuklar uğrunda savaşmaları gerekiyor. Çünkü Müslümanlar her nerede olursa olsun, her ne olursa olsun güçleri orantısında, yeryüzünde, barışı, huzuru, esenliği, adaleti sağlamakla görevlidirler. Zulüm görenlerin Müslüman olup olmaması önemli değildir. Zulüm, baskı görenlerin her ne olursa olsun, hangi inançlı olursa olsun, özgür yaşama hakları vardır. Allah'a göre. Allah'a olan hidayetleri Allah ile insanlar arasındadır. Bu ayrıdır. Allah onlara hidayet nasip etmemiş, onlar hidayete talip olmamış olabilirler. Fark etmiyor. Allah diyor ki, yarattığım her insan ister bana inansın, ister inanmasın. İster Müslüman olsun, ister olmasın. Her insanın eğer zalimlik yapmıyorsa kendi içinde barış, huzur, esenlik içerisinde yaşama hakkı vardır. Özgürce yaşama hakkı vardır. Ve ister bana inansınlar, ister inanmasınlar her insanın üzerinde Müslüman olsun olmasın, insanların onların Aklı, mantığı, iradesi üzerinde egemenlik kurma hakkı yoktur. Onları köle kılmaları söz konusu olamaz. Allah bu özü ayetlerinin içinde veriyor. Onun için Allah'a olan hidayetleri Allah ile insanlar arasındadır işin özünde. İnsanların buna karışma hakları yoktur. Onun için Müslümanların şöyle söz söyleme hakları da yoktur. Ayetlerin özüne baktığınız zaman. Onlar Müslüman olmadıkça biz onlara yardım etmeyiz. Böyle bir sözü söyleyen Müslümanların Allah'ın ayetleriyle, diniyle hiçbir alakası kalmamıştır. Din, yalnız Allah'ın oluncaya kadar savaşın. Yani toplumda Allah'ın barış, huzur, esenlik için koyduğu ilkeler, yasalar sağlanıncaya kadar savaşın. Allah'tan başka hiçbir varlığın, insanın, gücün, insanların inanması, düşünmesi, yaşaması için kurallar belirtmeye Bildirmeye, yasalarıyla insanlara hükmetmeye hakkı yoktur. Böyle yapan insanlar, kendilerini ilah yerine koymuş, insanlar üzerine haksız hakimiyet kurmuşlardır Allah'a göre. Allah yarattığı kullarının safında yer alarak bu durumu asla kabul etmez. İster o insanlar Müslüman olsun, ister olmasın. Allah diyor ki, ben üzerlerine, egemenlik kurulan insanların yanındayım diyor Allah. Bu insanlar ister bana inansınlar, ister inanmasınlar. Fark etmez diyor Allah. Ben öncelikle üzerlerine baskı kurulan, üzerlerine egemenlik kurulan, haksız egemenlik kurulan insanların yanındayım. O insanların üzerine insanlar güçlerini ortaya koyarak haksız egemenlikler kurmuşlardır diyor. Onun için Müslümanlara görev veriyor. Yeryüzünde insanların aklı mantığı, iradesi, inancı, fikri, yaşamı üzerinde egemenlik kurmaya kalkanlar varsa onları engelleyin diyor. Önce bu espriye karşı çıkın. Bu esasa göre hareket edin diyor. Bu esası gerçekleştirmeye çalışın. Dünyanın hiçbir yerinde dini, inancı ne olursa olsun insanlara, toplumlara diğer insanlar egemenlik kuramaz. Üzerlerine, akıllar üzerine, mantıkların üzerine, iradeleri üzerine, yaşamları üzerine egemenlik kuramaz. Bunu yaptıkları zaman tağutlaşırlar. O tağutların elinden insanları kurtarın diyor. Allah. İnsanların üzerine, toplumların üzerine egemenlik kuranlar, Müslümanlar arasından olabilir. Müslümanlar arasından da olmayabilir. Yani egemenlik kuran insanlar Müslümanlardan çıkabilir. Ben Müslümanım diyenlerden çıkabilir, tağutlaşanlar. Veya Müslüman olmayanlar da tavuklaşabilir. Nitekim geçmişte günümüzde İslam adına insanların aklı, mantığı, iradesi, inancı, düşüncesi ve yaşama üzerine egemenlik kurmak isteyen kişiler, kurumlar olmuştur. Allah bu durumu kulların kulları kendine göre köle kılması olarak değerlendiriyor ve Bakara suresinin 256. ayetinde Allah şöyle söylüyor. Dinde zorlama yok. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim Tavut'u tanımayıp Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen, sapa sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla işlendir, hakkıyla bilendir." diyor. Buradaki Tavut insanlar üzerinde Allah'ın kullarına rağmen kendi kurallarıyla egemenlik kurarak insanlara zulmeden, onları baskılayandır. Kişinin Müslüman olup olmaması Allah ile kişi arasındadır. Hidayet Allah'ın elinedir. Bu nedenle insanlar hidayete karışamazlar. Mesela bir Müslüman. Ben kendi nefsime göre, kendi kurallarıma göre, kendi inancıma göre, kendi hayalime göre insanlara baskı kurmuyorum. Allah'ın kurallarına, Allah'ın ilkelerine inanmalı için baskı kuruyorum dediği anda bile suç işliyor. Bu ayete göre. Allah diyor ki karışma oraya, baskı kurma. Sadece söyle, gerçeği açıkla ve onu bırak. Benim adıma baskı kurma hakkın yok. Ben baskıyı kaldırdım diyor. Kullar üzerinde din baskısını diyor Allah, ben kaldırdım. Senin baskı kurmaya gerek yok benim adıma diyor. Nitekim birçok ayetinde de bunu hatırlatıyor Dikkatiniz. Dilerse Allah hepinize hidayet eder. Dilerse. Bu gücüm var diyor Allah. Öyle demiyor mu? Dilersem hepinize hidayet ederim. Benim böyle bir gücüm var. Zorlarım yani diyor. Dilersen hidayet edin derim, iş biter. Herkes hidayet eder. Sizin kavga etmenize, İslam'a mücadele vermenize, tebliğ etmenize de gerek kalmaz. Allah dilerse herkese hidayetler iş bitirir. O eğer özgür bırakıyor, insanların taleplerine göre ortaya çıkan tabloya göre hidayetini gerçekleştirme yolunda kararlarını alıyorsa bizim orada herhangi bir şey söylememize gerek yok. Bir insan kendi inançları, kendi çıkarları, kendi ilkelerine göre insanlara baskı yapamaz. Müslüman bir insanda Allah adına çıkıp ortaya insanlara baskı yapamaz. Baskıyı kaldırmıştır. Allah. Ancak insanlar hidayet etseler de etmeseler de Müslümanların görevi köleleştirilen, köleleştirilmeye çalışılan insanlara yardım edip onları zulümden, baskıdan kurtarmaktır. Baskıyı kuran kafir bir insan olabilir. Allah'a inanmayan, dinle inanmayan bir insan olabilir. Baskıyı kuran Allah'a inanan bir insan Allah'ın dinine inanan bir insan da olabilir. İşte içinde bulunduğumuz konum ve atalarımızdan gelen tarih. Ne görüyoruz? Müslümanlar, Müslümanlar üzerine egemenlik kurmuşlardır, baskı kurmuşlardır, özgür bırakmamışlardır. Ve Müslümanlar, Müslüman olmayanlar üzerine baskı kurmuşlardır ve onları özgür bırakmamışlardır. Bıraklıkları dönemlerde olmuştur. Allah'ın Müslümanlara önerdiği barış, huzur, esenlik her insanın, özgürce inancını yaşayabileceği ortamın sağlanmasıdır. Yani Allah İslam'ı yeryüzünde hakim kılın dediği zaman neydi? Allah diyordu ki Müslümanlara barışı, huzuru, esenliği yeryüzünde hakim kılın. Bu ne demek? Bu barışın, huzurun, esenliğin her insanın özgürce inancını yaşayabileceği ortamın sağlanmasıdır. İşte bu nedenle Medine'de 4000 Yahudi, 4500 putperest Arap ve 1500 Müslüman bir araya gelerek barışı, huzuru, esenliği esas olarak ne kurdular? Devlet kurdular. Medine devletinin özü buydu. Topluluklar birbirinden farklı topluluklar. Hatta Müslümanların temelde mücadele verdiği putperest toplumla, Medine'deki putperest toplumla, aslında putperestlikle Peygamberimiz ve Müslümanlar mücadele veriyor. Mekke'den onun için çıktılar, geldiler. Mekke'de onun için 12 yıl mücadele verdiler ama Medine'ye geldiler. Barış isteyen, barışı, huzuru ve esenliği Medine'de hakim kılmak isteyen Müslümanlar, Yahudiler ve putperest Araplar bir araya geldiler, devlet kurdular ve başlarında peygamberi geçirdiler. Ve böylece Medine'ye İslam'ı hakim kıldılar. Dikkatinizi çekiyorum. Medine'ye İslam'ın hakim kılınması demek Medine'de yaşayan 3 tane dinin inanırlarının, özgürce dinlerini yaşama hakkının sağlanması demek. Bu birleşimi, bütün dünyaya götürmeye karar verdiler. Bu özü. Allah ayetiyle bunu emretti. İşte Medine'de oluşturduğunuz bu barış, huzur, esenlik düzenini, yani İslam düzenini, İslam dinini bütün dünyaya götürün. Hangi dine inanıyorsa insanlar, inansınlar, o toplumlarda İnsanların insanlara egemenliğini kaldırın, insanların dinlerini özgürce yaşama hakkını, düzenini oralarda sağlayın. Medine'de sağladığımız gibi. Hiçbir insanın gücünün barışlarını, huzurlarını, esenliklerini bozmalarına izin vermeyeceklerine orada Medine'de söz verdiler. Bu sözü aynı zamanda bütün dünya içinde vereceklerine söz vermelerini, bunun için savaşacaklarını emretti Allah. Böylece dini Allah'a halis kıldılar. Dikkatinizi çekiyorum. Böylece dini Allah'a halis kıldılar. Çünkü dinin esas sözü neydi? Hidayet Allah'ın elindeydi. Hidayet Allah'la kişi arasındaki bir ilişkiydi. Allah'ın dininin adına İslam isminin vermesinin nedeni barış, huzur ve esenlikti. Yeryüzünde inananların barışı, huzuru, esenliği gerçekleştirmeleriydi. Allah ile insan arasındaki ilişkilerde insanı Allah'a götürecek yolda insanların üzerine baskı kuran, insanları özgür bırakmayan her türlü düşünceyi baskıyı ortadan kaldırmaktı. İşte bu Allah'ın ifadesine göre dini Allah'a halis kılmak. Zira dini Allah'a halis kılmak sadece Müslümanlara gönderilen yasaların uygulanması değildi. Dini Allah'a halis kılmak geniş anlamıyla, ayetlerdeki geniş açılımıyla insanları zulümden, baskıdan kurtarıp, özgürce yaşamanını sağlamak, insanları Allah'la karşı karşıya bırakmaktı. Yeryüzünün tamamında Allah'ın dinini halis kılmak, yeryüzündeki zalimlerin, tavukların egemenliğine son vermek, dini ne olursa olsun bütün halkları kendi yaşamlarında, yaşamada özgür kılmak, Allah olan ilişkilerinde onları özgür kılmak şeklinde anlaşılmıştı. Peygamberimiz ve arkadaşları tarafından böylece uygulandı. Ne yazık ki Allah'ın bu hükmü Müslümanlarca bugün yeterince anlaşılamıyor. Müslümanların çoğu Allah'ın dinini yerinde hakim kınmayı Allah'ın Müslümanlar için emrettiği hükümlerin bütün insanların üzerinde uygulanması olarak ele alınıyor. Yani Allah Müslümanlığa inanan Müslüman olan topluma Allah hangi hükümleri uyguladıysa emrettiyse bunların da diğer insanlar üzerine Uygulanması şeklinde algılıyor anlatım tarzında. Halbuki Allah önceden insanı özgürleştirmeye hedef alıyor. Özgürleşen insan rahatça akıl edecek, mantık kuracak, iradesiyle özgürce dinini seçebilecekti. Halbuki baskı zulüm altındaki insanlar özgürce akıl edemiyor, mantık kuramıyor, iradeleriyle karar veremiyorlardı. Üzerlerinde bir baskı vardı. Allah Müslümanlara ayetlerine görev vererek Öncelikle insanları özgürleştirmelerini istedi. Özgürleşen insanlar zaten kulların kulluğundan kurtulmuş olacaklardı. Yani kelime-i tevhid esası içindeki la, hayır, insanların egemenliğine hayır ifadesini gerçekleştirmiş olacaklardı. Arkasından gelen Allah'ı ilahları olarak tanımalarıydı. Allah'ı ilah olarak tanımak ise sadece Allah'ın benlikler üzerinde hakimiyeti olduğunu bilincinde olmaları, benlikler üzerinde başka hakimiyet kurucularını red etmeleriyle gerçekleşecektir. İnsanlar ancak Allah'ın gönderdiği yasalara uyarak ve insanların yazboz yasalarından kurtularak özgürleşebilirlerdi. Bunun için zeminin hazırlanması, yani insanların özgürleştirilmesi, Allah'ın dinini toplumlara halis kılmak olarak Müslümanlara emredildi. Böylece Müslümanlar hem kendi toplumlarında hem Müslüman olmayan toplumlarda insanları özgürleştirerek Allah'ın dinini halis kılacaklardı. Ayetlerin özü anlamı esas da bu olarak ortaya çıkıyordu. Ve bu esaslar Medine'de kurulan devletin temel yasası olarak Medine vesikasına yansıdı. Allah Hucurat Suresinin 9. ayetinde Eğer inananlardan iki grup Birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer dönerlerse artık aralarını adaletle düzeltin ve adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Bu iki topluluk Müslümanlardan olabilir. Müslüman olmayanlardan da olabilir. Müslümanlara düşen görev, daima zulme karşı çıkmak, barışı sağlamak olmalıdır. Bu ayetin uygulanması da, dinin yalnız Allah'a hâlis kılınmasıdır. Çünkü Allah'ın dini, barışı, esenliği, huzuru esas almaktadır. Bir taraf diğer tarafa baskı yaparak veya üstün gelerek, barışı ve huzuru, esenliği bozamaz. Bu Allah'ın dinine aykırıdır, Allah'a Yeryüzündeki yaşamı halis kılmak, o düzeni halis kılmak konusunda karşı çıkmaktır. Savaşlıklarınız savaşa son verirlerse siz de son verin. Uzatmayın. Evet, Allah'ın hükmü çok açık. Diyelim ki Müslümanlar zalimlerle zulmü, baskıyı ortadan kaldırmak için savaşıyorlar. Savaş sırasında zalimler barış istediler. Müslümanlar hemen barışı gerçekleştirmeleri gerekir. Yani Müslümanların hemen barışı gerçekleştirmeleri gerekir. Müslümanların şunu deme hakkı yok. Bunlar çok zulüm yaptı, henüz cezaları bitmedi. Savaşa devam edip sonuna kadar gidelim deme hakları yok. Barış, huzur, esenlik üzerine hemen barış yapmakla mükellefler. Aksi olursa bu sefer savaştıkları zalimler değil, Müslümanlar zalim, baskıcı, zulmeden olmuş olurlar. Müslümanların, efendim onlar yenileceklerini anladılar zag olarak barış istiyorlar deme hakları yok. Müslümanlar barış yaparlar. Barış yaparken zulüm altında tuttukları hakların baskı altında tutulmalarını, özgürlüklerinin baskı altında tutulmasını engellerler, özgürlüklerinin verilmesini şart koşarlar. Bunu zulmedenler kabul ederse sorun kalmamıştır. Kabul etmezlerse savaşa devam ederler. Müslümanların savaşı sadece zalimlere karşıdır. Dinleri ne olursa olsun, ister Müslümanlık, ister başka fark etmez. Müslümanlara düşen görev her türlü dinden, etnik kökenden zalime karşı çıkmaktır. Çünkü zalimin ortaya koyduğu şey zulüm baskıdır. Allah'ın yarattığı insanlar üzerinde haksız olarak egemenlik kurmak zulümdür. Bu ayetin özünden olaya baktığımızda Müslümanlar mazlumlarla, hakları yenenlerle hangi dinden olurlarsa olsunlar, kavgalı değildirler. Aksine onların yanında, onların haklarını savunur durumda olacaklardır. Efendim bu mazlumlar putperest. Efendim bu mazlumlar Hristiyan, Yahudi, Budist. Bunlar ateşe tapıyor, bunlar ineğe tapıyor, bunlar bunlar neye tapıyor, bunlar soğana tapıyor, hiç fark etmez. O insanlara zulmediliyorsa, insanlar çıkıp onların üzerine egemenlik kurmuşsa ve zulmediyorlarsa, Müslümanlar o zulmedilen insanların yanında, mazlumların yanında olmakla görevlidir. Konu derinliğine, analiz edildiğinde gördüğünüz gibi Allah'ın yeryüzüne din gönderilmesindeki amacı insanda, toplumlarda, doğada barışı, huzuru, esenliği sağlamaktır. Yeryüzündeki imtihanda insanın seçmesi gereken yol İslam yani barış, huzur, esenlik yoludur. Bunu gerçekleştirecek insanlar Allah'ın hidayetine mazsar olmuş Müslümanlar olabilir. Henüz hidayete mahzar olmamış, zulüm içinde olmayan barış, huzur, esenlik yanlısı insanlar olabilir. kim? işte Medine'deki toplum budur. Henüz Allah'a tam teslim olmamış putpresler ve Yahudiler. Allah'a teslim olmuş Müslümanlar ile birlikte barışı, huzuru, esenliği amaçlayan bir devlet kurdular. Bir araya geldiler. Bugün dünyaya bakıldığında zulme, savaşa karşı barışı, huzuru, esenliği amaçlayan insanlar vardır. Allah Müslümanlara bu insanlarla birliktesiniz mesajı vermektedir. Barışı, huzuru, esenliği gerçekleştirme yolunda Müslümanlar asla savaş, zulüm karşılığı insanları karşılarına almamalıdırlar. İnsan aklının, mantığının, iradesinin, düşüncesinin, yaşamının, Özgürlüğü konusunda anlaşarak birliktelikler oluşturmakla görevlidirler. Medine'de barış yanlısı Müslümanlar, barış yanlısı Yahudiler, barış yanlısı Tuttayas Araplar. Bütün Arabistan'ı karşılarına alarak barışı, huzuru, esenliği tesis etmek üzere anlaştılar. Bunun için Vesikaya imza attılar. Bunun için birbirlerinin aleyhine davranmayacaklarına söz verdiler. Bunun için birbirlerinin haklarını savunacaklığına dair söz verdiler. Bu olaydan sonra gelen ayetler hem Müslümanların yaptığı bu olayı onayladı, hem de ilerisi için Müslümanlara işte bu özü bütün dünyaya hakim kılın. Çünkü İslam dini budur dedi. İslam düzeni budur dedi. Yani barışın, huzurun, esenliğin dini olan İslam hakimiyeti budur dedi. Allah'ın ayetlerini anlayan Müslümanlar anladıklarını hayatlarına geçirdiklerinde dünyada barışı, huzuru, insanların özgürlüğünü isteyenler olarak seslerini yükselteceklerdir. Böylece Allah'ın dünyasına Allah'ın ayetlerinden seslenerek dünyada sömürülen, ezilen, zulmedilen, baskı altında tutulan bütün insanların kurtuluş umudu olacaklardır. Şimdi önemli olan Müslümanlar bu noktada mıdırlar? Görülen o ki Müslümanlar bu noktada değiller. Müslümanlar henüz zulmü, halis din nedir konusunu İslam'ı anlama noktasında bu çerçeveden meseleye bakmış değillerdir. Bugün görünen, sürekli birbirlerine düşen, tartışan, birbirleriyle kavgalı insanlar olarak dünyanın egemen güçlerince zulmedilen, sömürlen, baskı altında tutulan insanlardır. Müslümanlar yazık ki bu durumların farkında da değiller çoğu. Büyük bir güven içinde birbirlerine hatlarını bildirmekle meşguldürler. Ben doğruyum, sen yanlışsın. Benim yorumum doğru, senin yorumun yanlış. Kelimeler, kavramlar üzerinde sürekli dövüşmeler, tartışmalar, itişmeler, kakışmalar ve kavgalar. Üç kişinin bir araya gelemediği görüntüler sergilenmelidir. İnsan aklı, mantığı, iradesi, inancı, düşüncesi, yaşamı üzerine egemenlik kurmalar sergilenmektedir. Allah'ın İslam ve İslam'a hakim kılmakla ilgili emrettiği ayetlerle Müslümanların ilgisinin olup olmadığı tartışmalıdır. Müslümanların aklı, mantığı, iradesi, inançları, düşünceleri, yaşamı, atalarından gelen dünya adı Müslümanlık olan İslam dışı dinin baskısı ve zulmü altındadır. Atalarından gelen dinden kurtulduğunu iddia edenler ise İslam yani barış, huzur, esenlik adına henüz dünyaya hitap edecek anlayışa sahip değillerdir. Aralarındaki farkları, kavgaları büyüterek günlerini harcamaktadırlar. Böyle görünüyor ki Müslüman değilim diyenlerden önce Allah'ın Müslümanım diyenlere hidayetini nasip etmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, bugünkü sonum buraya kadar. Bitti. İnşallah haftaya devamını getireceğiz. Sunumla ilgili katkısı olan, sorusu olan varsa alırım. Tenkidi, eleştiri olan varsa dinlerim. Yüzümü yettiğince de cevap veririm inşallah. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet ediyorum.